1482, numaralı konu, Hz. Peygamberin Hanzale ve Ebu Hüreyre'ye, yanımda bulunduğunuz zamanki halinizi koruyabilmiş olsaydınız melekler sizinle musafaha ederdi, buyurmaları, evet, Hz. Peygamberin katiplerinden Hanzale Tül Hüseydi şöyle anlatıyor, yanında oturmakta olduğumuz bir gün Hz. Peygamber bizlere cennet ve cehennemden bahsettiler, öyle ki bunları adeta gözlerimizle gördük, ancak oradan ayrılıp da evimize, çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde yine eski gibi gülp oynamaya başladık Bunun üzerine Hazreti Peygambere giderek durumu anlattım. Bana şöyle buyurdular: Ey Hanzele eğer çoluk çocuğunuzun yanında da benim yanımda olduğunuz gibi olabilseydiniz, melekler yolda giderken ya da yataklarınızda sizinle musafağa ederlerdi. Hazreti Peygambere: Ey Allah'ın Rasulü, senin yanında bulunduğumuz zamanlarda kalplerimiz inceliyor, dünya gözümüze görünmüyor, yalnızca ahireti düşünüyoruz. Dedim. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: Eğer benim yanımda iki